Mekke toplumunun hanifilere muamelesi Enes Yelgün Mekke toplumu Allah Resulü'nün davetini işitmeden önce, putlara yönelmenin batıl bir inanış olduğunu başkalarından da duymuşlardı. Bu çağrı yapan hanifler, genel olarak putlara yapılan ibadetleri reddediyor, farklı metotlarla insanları bundan sakındırmaya çalışıyorlardı. Yapılan bu çağrının, Mekke toplumunu Allah'ı bilmemekle itham eden çevrelerin iddialarını çürüten delillerden bir tanesi olduğunu geçen yazımızda belirtmiştik. Haniflerden bahsederken değinilmesi gereken ikinci bir nokta ise şudur. Hanifler, zaman içerisinde farklı dinlere girmiş kimileri de ilk hali üzere kalmıştır. Fakat daha sonradan ister Yahudiliği, ister Hristiyanlığı seçmiş ya da ilk hali üzere kalmış olsun fark etmez, Mekke toplumunun bu taifeye verdiği tepkiyle, Allah Resulünün davetine verdiği tepki aynı seviyede olmamıştır. Hanifler de temel olarak putları reddediyor, onlara yapılan ibadetlerin batılı olduğunu iddia ediyorlardı. Ama onlara yönelik baskılar çok cılız kaldı. Bunun elbette ki birçok sebebi olabilir. Fakat biz bazılarını zikretmekle yetineceğiz. 1- Hanifler neyi reddedeceklerini biliyor. Ama neye inanacaklarını bilmiyorlardı. Putların ve onlara ibadetin yanlış olduğu kafalarından etti. Fakat onun yerine koyacakları itikat belli değildi. İtikatlarındaki bu belirsizlikle beraber yapılan davet, insanların zihninde soru işaretleri oluşturuyor ama sakınma dışında bir sonuca ulaştırmıyordu. Aslında bu durum ve beraberinde getirdiği sorunlar sadece Mekke dönemine has değildir günümüzü ve kıyamete kadar davet yaptığını iddia eden bütün toplulukları kuşatacak bir sorundur. Haniflerin, sadece bazı şeyleri reddetmek üzerinde oluşturdukları ama alternatif bir şey sunmadıkları çağrı, çok cılız bir etki oluşturmuş ve unutulmuşlardır. Bugün de davet sahasında olup da, anlattıkları sadece bir şeylerin yanlışlığını göstermekten ibaret olan yapılar, alternatif üretemediklerinden ötürü kaybolup gitmişlerdir. Elbette ki davetini, neye inanılması gerekir kısmıyla tamamlayamayanlar, bunu ya cahillikten ya da bilinçli olarak yapmaktadırlar. Haniflerinkinin ve benzeri vakaların cahillikten olduğu açıktır. Fakat günümüz şartlarında reddedilmesi gerekenleri de revize ederek, yerine inşa edilmesi gerekenleri ise, içinde bulundukları tavuti rejimleri ürkütmeyecek şekilde kapalı ifadelerle anlatanlar, bunu bilinçli bir şekilde yapmaktadırlar yeni bir şekle soktukları reddetme söylemleriyle, kendilerini tatmin ederek, sıradan insanların ayrıldıklarını göstermeye çalışırlar. Sünnetullah değişmez. Bu kesimler, Allah'ın dininin bir kısmını, tavutların tepkisini çekmemek için gizledikleri için, Allah onları dünya ve ahirette unutacaktır. Böyle yaparak, ne ürkütmemeye çalıştıkları tavutları memnun edebilecekler, ne de pek dertleri olmasa da, Allah'ı razı edebilecekler. Büyük hüsran. Haniflerin aksine, Allah Resulü sadece yıkmamış, yerine yeni bir düzen inşa etmeye girişmiştir. Kafalarında soru işareti olanların zihinlerini daha da aydınlatacak bir alternatif, Mekke rejimini endişelendirmiş ve bu çağrıya çok sert bir karşılık vermişlerdir. 2- Hanifler inançlarını anlatırken, hiçbir zaman organizeli bir çalışma yürütmemişler, kendilerine bir hedef belirlememişlerdir. Sadece ellerinden geldiği kadar anlatmaya, güçleri yettiği kadar insana ulaşmaya çalışmışlardır. Allah Resulü ise, davetini ilk andan itibaren bir programa binaen yapmıştır. İleriye dönük projeler üretmiş, teşkilatın temelini oluşturduğu Darül Erkam'ı kurmuştur. Taif ve Habeşistan seferleriyle tıkanan davete nefes aramış, Mekke'ye gelen diğer kabilelerle konuşup, sağlam bir temel için alan oluşturmaya çalışmıştır. Başka memleketlerden gelip de Müslüman olanlara, Geri dönmelerini söyleyerek ileriye dönük hedeflerinden bahsetmiştir. Aslında Allah Resulü'nün bu şekilde bir çalışma yürütmesi İslam'a hizmet ettiğini iddia eden bütün yapılar için çok önemli bir derstir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bir hedef belirlemiş ve bu hedef doğrultusunda bir sapma göstermeden hareket etmiştir. Bu hedefe ve sonuca ulaşırken takip edilecek yol ondan bize sünnet olarak kalmıştır. Uyulacak yolların en güzeli, şüphesiz ki Allah Resulü'nün yoludur. Özellikle burada şu noktanın altını çizmemiz gerekiyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem organize bir çalışmayla hedeflerini gerçekleştirmek için adım adım hareket ettiğini gören müşrikler, bu sistemli çalışmanın ahengini bozmak için her türlü yola başvurmuşlardır. Eziyet, işkence, hakaret, iftira ve hatta cinayet. Ama Allah Resulü, tüm bu sabotaj girişimlerine karşı duygusal davranmamış ve müşriklerin planlarına müdahale etmesine izin vermemiştir. Aynı şey günümüz için de geçerlidir. Tavutî rejimler, sistemli bir şekilde hareket eden yapıları, aceleye getirmeye çalışmakta ve erken doğum için zorlamaktadır. Bu tür vakalarla karşılaşan oluşumların duygusal davranmayıp, hedeflerini, ve bu hedefe Allah Resulü'nün nasıl bir menheçle ulaştığını kendilerine hatırlatmaları gerekir. Ki meyveyi olgunlaşmadan yiyip acı bir tatla karşılaşmasınlar. 3. Hanifler kendi aralarında ortak bir paydada buluşamadıkları gibi süreç içerisinde de fertler bazında sürekli bir değişim göstermişlerdir. Kimisi sadece putları reddetmekle yetinmiş, kimisi ehli kitaba meyletip Hristiyan veya Yahudi olmuş, kimisi ise eski görüşlerine dönmüştür. Bu karmaşık hal, insanların onlara yönelmesine engel olmuş, aynı şekilde Mekke'nin ulularının onlara dikkate almamasını sağlamıştır. Görüşlerinde en istikrarlı olan ve herhangi bir dine meyletmeyen Zeyd bin Amr, Mekke'den sürgün edilmiştir. Maalesef bu durumun günümüzde de bazı yansımaları olmaktadır. Bazı şeyleri reddetmesi ya da aynı söylemleri kullanması nedeniyle, toplumun bir kefeye koyduğu grupların, sürekli fikir kargaşası içerisinde sağa sola savrulması, davet sahasındaki benzer yapılara bakışı da etkilemektedir. Bu yapılar, velev ki çok istikrarlı olsalar da eleştirilerden, haksız ithamlardan paylarını almaktadırlar. Çünkü toplum, amelleri farklı olsa da aynı söylemlerle insanları çağıran gruplar arasında ayrıma gidebilecek seviyede değildir. Doğal olarak bu durum, insanları şöyle düşünmeye sevk etmektedir. Bunlar, daha kendi aralarında birebir olamamışlar. Bugün söylediklerini yarın yalanlıyorlar. Niçin bunlara kulak vereyim? Allah Resulü'nün davetinin ilk günlerindeki berraklığının son ana kadar sürmesi ise bizim için en önemli örnektir. Aynı zamanda Mekke toplumunun peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabına neden bu kadar haşın davrandıkları sorusunun cevaplarından bir tanesidir. Duamızın sonu Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdtır.